Fatır suresi Mekke'de indirilmiş olup 45 ayettir. Allah Teala'nın yaratıcılığını ve ilk ayette geçen Fatır isminden dolayı bu isimle adlandırılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Alhamdulillah, faatir al-sembaati ve al-ızd, jāil al-malaikat, matna ve 3 ve 4, fil kulli şeyin Hamd, gökleri ve yeri yaratan. Ve melaikeyi iki, üç, dört kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O, yaratıklarından istediğine dilediği kadar fazla özellikler verir. Çünkü O her şeye kadirdir. Ma يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِ وَمَا فَلَا لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ Allah'ın insanlara göndereceği herhangi bir nimeti engelleyip tutacak güç bulunmaz. O'nun vermediğini ise gönderecek kuvvet yoktur. O öyle aziz ve hakimdir. Mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Ya ayehan nas ezkron nimet Allahi alaykom. Helmin khalikin ve Ey insanlar, Allah'ın Üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın. Düşünün. Göklerden ve yerden sizi rızıklandıran Allah'tan başka bir yaratıcı mı var? Ondan başka Tanrı yoktur. Böyleyken nasıl oluyor da imandan inkara çevriliyorsunuz? وَاِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ eğer seni yalancı sayarlarsa, buna üzülme. Senden önceki peygamberler de yalanlandı. Bütün işler nihai hüküm için Allah'a götürülür. Ya اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ فَلَا تَغُرْضَنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرْضَنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Ey insanlar! Allah'ın vaadi elbette gerçektir. Öyleyse sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O çok hilekar şeytan da Allah'ın kerem ve merhametini ileri sürerek sizi aldatmasın. اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُونَ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوَّا اِنَّمَا يَدْعُوا حِزْدَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ Şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse siz de onu düşman kabul edin. O kendi taraftarlarını cehennemlik olmaya davet eder. <gülüyor> Kafirlere şiddetli bir ceza vardır. İman edip, güzel ve makbul işler yapanlara ise, mağfiret ve büyük bir mükafat vardır.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 hiç kötü işleri kendisine güzel görünen kimse iyilik edip dürüst işler işleyen kimse gibi olur mu? Allah dilediğini sapıklık içinde bırakır dilediğini doğru yola iletir. O halde insanlardan ötürü üzülüp kendini mahvetme. Çünkü Allah onların bütün yaptıklarını bilir. Allahül. <gülüyor> sa Allah o yüce zatır ki Rüzgarlar gönderir Onlar bulutu kaldırır derken onu ölü bir beldeye sevk ederiz ve onunla Ölümünden sonra dünya yüzüne hayat veririz. İşte ölülerin diriltilmesi de böyledir. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَرِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَدَابٌ شَبِيدٌ وَمَكْرُ هُوَ Kim izzet istiyorsa bilsin ki izzet tamamıyla Allah'ındır. Güzel ve temiz sözler ona yükselir. Ameli salihi, güzel ve makbul işi de Allah yükseltir. Kötü işleri gizlice tasarlayıp kuranlara şiddetli azap vardır. Onların kurdukları bütün tuzaklar mahvolur. Vallahu halakakum min turabin thumma min nutfatin thumma cealakum azvajan ve ma tahmilu min untha ve la tad'u illa bi ilmihi ve ma yu'ammaru min Allah sizi, atanız Âdem'i topraktan, sonraki nesilleri de nutfeden yarattı. Sonra sizi çift çift yaptı. Onun bilgisi dışında hiçbir dişi ne hamile kalır ne de doğurur. Herhangi bir canlının ömrünün uzaması veya kısaltılması da mutlaka bir kitapta yazılıdır. Bütün bunlar Allah'a göre elbette pek kolaydır. وَمَا الْبَحْرَانِ فُرَاتٌ فُرَاتٌ هذا ملحن أجاج suyu bir olmaz şu tatlı İçimi afiyetli, Boğazdan kayıverir, O ise tuzlu, acıdır. Bununla beraber, Her iki denizden de, Taptaze et yersiniz. Ve takındığınız, ince gibi süs eşyası çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan nasip arayıp bulmak için, Gemilerin suları yardığını, Denizlerde devamlı dolaştıklarını görürsün. Umulur ki, bütün bu nimetlere şükredersiniz. Yulicun leylatin nahari ve yulicun nahara fil leyli ve sahraş şemsa vel kamer kullu yecri li eclin musamma. Zalikumullah rabbukum lehu'l mulk vellezina ted'un min dunihi ma yamlikun min quitmir. O kah, gündüzü kısaltarak geceyi uzatır, kah geceyi kısaltarak gündüzü uzatır. Güneş ve ayı, emri altında hizmete koşturan da O'dur. Bunlardan her biri, belirlenmiş bir vadeye kadar akıp gider. İşte bütün bunları yapan Rabbiniz olan Allah'tır. Hakimiyet O'nundur. Ey müşrikler! Sizin, ondan başka yalvardığınız putlar ise, bir çekirdek zarına bile hükmedemezler. <gülüyor> Şayet siz onlara seslenirseniz, çağrınızı işitemezler. Eğer işitseler bile, icabet edemez, size cevap veremezler. Kıyamet günü ise sizin kendilerini, ibadette Allah'a ortak saymanızı reddedeceklerdir. Hiç kimse sana, her şeyi bilen Allah'ın gerçekleri bildirmesi gibi haber veremez. Ya eyyuhannâsü entümül fukarâ inallâh. Ey insanlar, siz hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her türlü övgülere ve hamtlere layık olan ise ancak Allah'tır. İyiyse yüzebikum ve yetti bıxalrı jadidu, ve ma zālīk al-Allah o dilerse sizi ortadan kaldırır ve yerinize başka mahluklar yaratır. Bunu yapmak Allah'a zor değildir. وَلَا وَازِرَةٌ وِزْرَ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ لَا مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا اِنَّمَا تُنْدِرُ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُ الصَّلَاةِ وَمَنْ Hiç kimse bir başkasının günahını yüklenmez. Eğer çok ağır bir yük altında ezilen biri, taşıma işinde başkasını yardıma çağırırsa, Yükünden az bir kısmını bile taşımayı kabul etmez. İsterse yardıma çağırdığı onun yakın bir akrabası olsun. Sen ancak Rablerini görmedikleri halde onu tazim eden ve namazlarına hakkıyla ifa edenleri uyarırsın. Kim günahlarından temizlenir aranırsa kendi lehine olarak aranır. Hepinizin dönüşü Allah'adır.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 Görenle görmeyen ama bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık, gölgeyle sıcak, dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah, dilediği kimseye hakkı işittirir. Sen kabirde olanlara sesini elbette işittiremezsin. İn ente Sen sadece uyarıcı bir peygambersin. İnna اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذ۪يرًا وَاِنْ مِنْ اُمَّتٍ اِلَّا خَلَى فِيهَا Evet, biz seni, gerçeğin ta kendisine malik olarak, rahmetle müjdeleyen ve kafirleri azatla uyaran bir elçi olarak gönderdik. Zaten, Uyaran bir peygamber gelmiş olmayan hiçbir millet yoktur. Eğer seni yalancı sayarlarsa üzülme bu yeni bir şey değil. Onlardan öncekiler de gerçeği yalan saymışlardı. Rasulleri onlara parlak deliller, kitaplar ve özellikle aydınlatıcı bir kitapla gelmişlerdi. Amma nafile. Sonra da beni inkar edenleri tutup cezaya çarptırdım. Benim reddedişim nasıl olurmuş? Görsünler bakalım. Alam tera anallah azal fa fa alwanuha. <Gülüyor> Görmez misin ki Allah gökten bir su indirir. Onunla rengarenk çeşitli meyveler yetiştiririz. Dağlardan da beyaz, kızıl, siyah ve türlü türlü renklerde yollar var etmişizdir. وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ مِنْ عِبَادِهِ İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan yine böyle türlü renklerde olanlar vardır. Kulları içinde ancak alimler Allah'ı lazım geldiği tarzda tazim ederler. Muhakkak ki Allah, aziz ve gafurdur. Mutlak galiptir, çok affedicidir. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ وَاَقْرَمُوا الصَّلَاةَ وَاَنْفَقُوا مِنَّا وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرْضًا وَعَلَانِيَهِ تِجَارَةً Allah'ın kitabını okuyup, ona uyanlar, namazı hakkıyla ifa edenler ve kendilerine nasip ettiğimiz imkanlardan gizli ve aşikar olarak hayır yolunda harcayanlar, ziyan ihtimali olmayan bir ticaret umarlar. Çünkü Allah, onlara mükafatlarını tam tamına verecek, üstelik lütfundan onlara fazlasını da ihsan edecektir. Zira o gafurdur, şekurdur kusurları bağışlar, kulların amellerini ve şükürlerini kabul edip, fazlasıyla karşılık verir. İlahi kitaplar içinde sana vahyettiğimiz bu kitapta, daha önceki kitapları tasdik eden ve gerçeğin ta kendisi olan bir kitaptır. Allah kullarının bütün yaptıklarından haberdar olup onları görmektedir. Dümme aurasnel kitab elledin asfina min ibadina, fəminhum zâlimul nefsîhi ve minhum ve minhum bil huvel Sonra biz, kitabı seçtiğimiz kullarımıza miras verdik. Kullarımızdan kimi nefsine zulmeder, kimi mu'tedildir, orta yolu tutar, kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçer. İşte büyük lütuf budur. Onların mükafatları adın cennetleridir. Oraya girerler. Orada altın bilezikler incilerle süslenirler. Elbiseleri de İpek'tendir. Şöyle derler. Hamdolsun bizden her türlü endişeyi gideren Allah'a. Gerçekten Rabbimiz gafurdur, şekürdür. Çok, Çok affedicidir, affedicidir kullarının amellerini ve şükürlerini kabul edip, mükafatlarını fazlasıyla verir. Çünkü o, lütfu ile bizi devamlı kalınacak olan yerde yerleştirdi. Burada artık, bize ne yorgunluk olacak ne de usanç gelecek. Kafirlere ise cehennem ateşi var. Ne ölüm hükmü verilir ki ölsünler, ne de ateşin azabı hafifletilir. Biz işte Allah'ı ve nimetlerini inkar eden her nankörü böyle cezalandırırız. وَهُمْ يَصْتَرِخُونَ ف۪يهَا رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذ۪ي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا Onlar orada imdat istemek için şöyle feryat ederler. Ey Ulu Rabbimiz ne olur çıkar bizi buradan dünyaya geri gönder de daha önce yaptıklarımızdan başka, güzel ve makbul işler yapalım. Allah onlara şöyle buyurur. Biz size, düşünüp ibret alacak, gerçeği görecek kimsenin düşüneceği kadar bir ömür vermedik mi? Hem size, peygamber de gelip uyardık. Öyleyse tadın azabı. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. اِنَّ اللّٰهَ عَالِمُ Allah, göklerin ve yerin gayblarını bilir. O, insanların kalplerinde olanları da tamamen bilir. هُوَ <gülüyor> فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ Sizi dünyada halifeler, yani yöneticiler yapan odur. Kim inkar ederse, onun küfrü kendi aleyhinedir. Kafirlerin inkârı, Rablerin nezdinde kendilerine gazaptan başka bir şey arttırmaz. Kafirlerin inkârı, onların sadece zararlarını fazlalaştırır. Kul ara eytim şürekâekumul lezîne ted'ûûne min dûnillah. Arûni mâdâ khalakû minel ardi emlehum şirkum fissemâvâti. أَمْ آتَيْنَاهُمْ De ki, Allah'tan başka yalvardığınız şu şeritlerinize, gösterin bakalım bana dünyanın nerelerini yaratmışlar. Yoksa göklerin yaratılmasında mı Allah'a ortaklıkları var? Yoksa biz onlara bir kitap verdik de, onlar onun aydınlığında mı bulunuyorlar? Sözün doğrusu şu ki, zalimler birbirlerine sadece yalan, dolan ve aldanma vaat ederler. اِنَّ اللّٰهَ يُنْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَضَ اَنْ تَزُولَاً وَلَاِنْ زَالَتَاءِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ مِنْ بَعْدِهِ كَانَ حَلِيمًا Gerçek şu ki, gökleri ve yeri yok olmaktan koruyan Yüce Allah'tır. Şayet onlar yıkılacak olursa, onları Allah'tan başka kimse tutamaz. Doğrusu, O Halim'dir. Gafurdur, müsamahalıdır. Cezalandırmada aceleci değildir. Çok affedicidir. وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونَنَّ أَهْدَى لَيَكُونَنَّ أَهْدَىٰ مِن فَلَمَّا جَاءَهُمْ Kendilerini uyaracak bir peygamber geldiği takdirde, milletler içinde, hidayette en ileri derecede yer alacaklarına dair var güçleriyle yemin ettiler. Ama kendilerine bir peygamber gelip uyarınca, bu onların sadece nefretlerini arttırdı.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 Dünyada sırf böbürlenip büyüklük taslamak ve bir de kötü bir tuzak kurmak istekleriydi. Halbuki kötü tuzak sadece hazırlayanın ayağına dolanır. Sadece onu perişan eder. Onlar daha öncekilerin uğradıkları feci akibetten başka bir şey mi bekliyorlar? Sen Allah'ın nizamında hiçbir tebdil, hiçbir değişiklik bulamazsın. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي Dünyada hiç dolaşıp da Kendilerinden önce yaşamış ümmetlerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar, bunlardan daha güçlüydiler. Ne göklerde ve ne de yerde, Allah'ı engelleyecek bir şey yoktur. Çünkü O, alimdir, kadirdir, her şeyi hakkıyla bilir ve her şeye gücü yeter.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 eğer Allah, insanları, işledikleri günahlar yüzünden cezalandıracak olsaydı, dünyada tek bir insan bile bırakmazdı. Ama Allah, onların cezasını, belirlenmiş bir vadeye kadar erteler. O vadeleri geldiği vakit, hükmünü yerine getirip, onları cezalandırır. Çünkü Allah, kullarını tamamen görmektedir.